Türkçe Peri Masalları Yaşlı Sultan'ın Hikayesi Bir zamanlar karısı ve bebeğiyle yaşayan fakir bir çiftçi varmış. Çiftçinin bir de sultan adında sadık bir köpeği varmış. Sultan yaşlıymış ve bütün dişlerini kaybetmiş. Sultan ne yemek için ne de korumak için artık hiçbir şey ısramıyormuş. ''Ben yarın yaşlı sultanı ormana bırakmayı düşünüyorum. Artık hiçbir işime yaramıyor.'' ''Çiftçinin karısı bu sadık köpeğe acımış.'' ''Ama bize çok zaman hizmet etti. Çok sadıktı. Çok uzun zamandır bizi koruyor. Biz de bu son günlerinde ona iyi bakmalıyız.'' ''Nasıl yani? Hiç akıllı değilsin karıcığım. Ağzında tek bir dişi bile kalmadı. Hiçbir hırsız ondan korkmuyor.'' Artık gidebilir. Bize hizmet etmiş olabilir ama karşılığında da iyi beslendi. Artık bu faydasız köpeğe harcayacak param da yiyeceğim de yok benim. Az ötede güneş altında yatan zavallı köpek her şeyi duymuş ve ertesi gün son günü olacağı için üzülmüş. Eyvah! Sahibim beni faydasız buluyor. Bir şey yapmam gerek yoksa yarın evsiz kalacağım demektir. Arkadaşım kurda akıl danışmalıyım. Böylece arkadaşı kurtla buluşmak için akşam ormana gitmiş ve kendisini bekleyen kaderden şikayetçi olmuş. Eyvah! Gerçekten üzücü bir durum. Ama sen üzülme. Yapman gereken tek şey kıymetini kanıtlamak. Benim aklıma bir şey geldi. Ya nedir nedir? Dikkatli dinle. Yarın sabah erken saatte sahibin karısıyla birlikte saman toplamaya gidecek. Küçük çocuklarını da yanlarına alacaklar. Bu yüzden evde hiç kimse kalmayacak. Her zamanki gibi çalıştıkları sürede çocuğu otların altına gölgeye yatıracaklar. Senin yapman gereken tek şey orada yatmak. Ya sonra? Sonra ben geleceğim ve sen fark edeceksin. Kurdun yaptığı plan ilginç ve ürkütücüymüş. Ama köpek hayatını kurtaracağını umarak planı kabul etmiş. Ertesi gün her şey tam da planlandığı gibi gitmiş. Çiftçi ve karısı tarlada çalışıyorlarmış. Sultan da küçük bebeğin yanında yatıyormuş. Ve kurt söz verdiği gibi ortaya çıkmış. Demek geldin dostum. Şimdi ne yapmamız gerekiyor söyle. Avla... Kurt bebeği kaçırarak hem sultanı hem de aileyi şoke etmiş. Arkadaşının hareketiyle şoke olan sultan havlamaya ve kurdun peşinden ormana koşmaya başlar. Çekçi ve karısı olayı uzaktan görmüşler ve sultanın peşinden koşmuşlar. Bekle! Bebeği nereye götürüyorsun? Kurt ormanın karanlık tarafına gitmiş ve durmuş. Sultan oraya varmış ve kurdu uyarmış. Ben hayatta olduğum sürece o bebeğe zarar veremeyeceksin. Ben buraya bebeğe zarar vermeye gelmedim. Sahibine senin ne kadar iyi bir köpek olduğunu göstermek istedim sadece. Şimdi bebeği sahibine götür. Bebeği senin kurtardığını sanacak ve sana o kadar minnettar olacak ki hiçbir zarar vermeyecek. Tam tersine seni çok sevecekler. Bir daha hiçbir konuda seni eksik görmeyecekler. Kurt bebeği geri vermiş ve sultana iyi şanslar dilemiş. Ah, teşekkür ederim arkadaşım, benim hayatımı kurtarmış olabilirsin. Çiftçi ve karısı çalık atarak ormana girmişler. Ama yaşlı sultanın bebeği sağ salim geri getirdiğini görünce durmuşlar. Ah benim dostum sultan bravo, bravo! Bebeğimi kurtardın ve ne kadar harika bir köpek olduğunu gösterdin. Çiftçi çok mutluymuş ve sevgiyle yaşlı sultana sarılmış. Bir de onu terk etmek istiyordun. Kusura bakma dostum. Yaşadığın sürece benim ekmeğimden bedava yiyebilirsin. Sen hemen eve git hayatım ve sultana biraz ıslak ekmek yap. Isırmak zorunda kalmasın. Ayrıca benim yatağımdaki yastığı da al. Onu sultana vereceğim üstünde yatması için. Yaşlı Sultan o günden sonra istemediği kadar rahat etmiş. Kısa süre sonra Kurt onu ziyaret etmiş ve her şeyin çok iyi sonuçlanmasına memnun olmuş. Ama Yaşlı Sultan'dan bir ricası varmış. Senin için yaptığım onca şeyden sonra bir iyiliği hak ediyorum. Evet tabii ki dostum. Yiyeceğimi her gün seninle paylaşmaya hazırım tabii. Hayır hayır. Ben kendi yiyeceğimi bulurum. Senin yapman gereken tek şey, ben sahibinin şişman koyunlardan birini götürürken gözünü açmaman. Ne? Asla! Sahibime ihanet edemem. Üzgünüm, ben onu kabul edemem. Bu işi tatlı dille halledemeyeceğini anlayan kurt... Gece gizlice gelmiş ve koyunu kaçırmak üzereymiş. Ama tehlikeden haberi olan Sadık yaşlı sultan uyanıkmış. Ve kurdu fark eder etmez havlamış. Çiftçi de elinde kürekle kurdu kovalamış. Kurt kaçmak zorunda kalmış. Ama kaçarken sultana seslenmiş. Bekle bunun bedelini ödeyeceksin. Kurt ertesi sabah yaban domuzunu sultana yollayarak ormana gelmesini ve kozlarını paylaşmak istediğini söylemiş. Senin kurda bir iyilik borcun var ama borcunu ödemedin. Ormana gelmek zorundasın ve sahibinin ona attığı dayak yüzünden ondan özür dilemelisin. Yaşlı sultan sadece özür için ormana çağrılmadığını biliyormuş. Kurt ona saldırmayı planlıyormuş. Yaşlı sultan üç ayaklı bir kediden başka yanında duracak hiç kimseyi bulamamış. Birlikte ormana giderlerken zavallı kedi toparlıyormuş ve aynı zamanda kuyruğunu acı içinde havaya kaldırıyormuş. Ay ayy, bacaklarım acıyor. Oh zavallı kedi yardımını hiçbir zaman unutmayacağım. Kurt ve arkadaşı randevu verdikleri noktaya çoktan gelmişler. Ama düşmanın geldiğini gördüklerinde yanında bir kaplan getirdiğini sanmışlar. Çünkü kedinin havaya diktiği kuyruğunu kaplan kuyruğu sanmışlar. Eyvah! Bu yaşlı bunak sultan o kaplanı nereden buldu? Eminim seni dövdürmek için bulmuştur kurt. Bir de kedi getirmiş. Kedinin ne işi var burada? Savallı kedi üç bacağıyla topallarken, kurtla domuz kedinin yerden taş aldığını ve kendilerine atacağını sanıyormuş. Ben bu kavgayı kazanabileceğimizi sanmıyorum. Kurt saklanmak için kaçıyorum. Ben de. Korkan yaban domuzu çalıların altına saklanmış. Kurtsa bir ağacın tepesine tırmanmış. Kediyle köpek geldiklerinde hiç kimseyi göremeyince meraklanmışlar hiç kimseyi göremiyorum. Ama yaban domuzu kendini tam olarak saklayamamış. Kulaklarından biri hala görünüyormuş. Kedi etrafa dikkatle bakarken, yaban domuzu kulağını oynatmış. Çalılarda hareket eden şeyi fare sanan kedi üstüne atlamış ve sertçe ısırmış. Yaban domuzu korkuyla bağırmış ve ağlayarak oradan kaçmış. Dokunma bana! Asıl suçlu ağaca tırmendi! Buna şaşıran köpekle kedi yukarı bakmışlar ve kurdu görmüşler. Kurt bu kadar çok korktuğu için utanç duyuyormuş. Arkadaşım orada ne arıyorsun? <gülüyor> Korkudan saklanıyorsun diye. Kötü bir arkadaş olduğu için utanan kurt ağaçtan aşağı inmiş. Ama bu kadar korkak biri olduğu için daha da çok utanç duyuyormuş. Ama yaşlı sultan ona sarılmış ve korkusunu dindirmiş. Merak etme ben şu anda arkadaşıma zarar vermem. Kurt dersini almış ve köpekle yine arkadaş olmuş.